Auzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Şimdi kıssanın başına geçiyoruz. Diyor ki Estağfirullah iz qala Yusufu li abiyez demektir. Yani hatırla. Yusuf'un babasına şunları söylediği zamanı hatırla. Hatırla ki bir zamanlar Yusuf babasına şöyle demişti. Yani bir anda Cenab-ı Allah bizleri yüce rasulünü alıyor. Tarihin yüzlerce sene öncesine kadar götürüyor. Bu zamanı hatırla. Sanki yaşamışız gibi. Böylelikle Kur'an-ı Kerim adeta bize beşeriyetin hafızası bir kişinin hafızası gibi olduğu, bir kişinin hafızası hükmünde olduğu ve beşeriyetin, beşeriyete yakışanın geçmiştekilerin tecrübelerinden, yaşayışlarından, birikimlerinden yararlanması gerektiğine işaret ediyor. Çünkü iz ne demek dedik? Üzkür demek Arapçada. Hatırla. Ben neyi hatırlayabilirim? Yaşadığım şeyi hatırlayabilir. Yaşamadığımı nasıl hatırlayayım? Olmaz. Ha, o halde Kur'an-ı Kerim burada bizleri adeta bütün beşeriyeti tek bir kişinin hafızası gibi mutala ediyor. Siz ey insanlar hitap her ne kadar Yüce Rasul'e aitse de hepimize yöneliktir onun şahsında. Ey insanlar hatırlayın. Ben size hatırlatıyorum, siz unuttuysanız diyor veya hatırlamıyorsanız Yusuf babasına şöyle demişti: İnni raeytu tu aha da aşarak Ben şüphesiz 14 pardon 11 gezegen gördüm. Kevkeb her ne kadar Türkçe'de meallerde çoğunlukla yıldız diye tercüme edilmişse de Kevkeb sabit olmayan yıldızlara denilir Arapçada. Bazı yıldızlar sabittir. Onlara Necim deniliyor. Necim deniliyor. Kevkeb ise hareket eden yıldızlar. Tabi ne kadar doğru benim bu yaklaşımım bilmiyorum söyleyeceğim. Ben bu ayeti kerimeyi dikkatle okuduğum zamandan beri o zamanlar gezegenler dokuz tane. <gülüyor> Buradan hareketle Allahu Alem gezegenler on ikidir demiştim. Kendi kendime. Çünkü kendisi on bir gezegen görüyor kendisiyle beraber eder 12. Kepler çünkü açık açık gezegen demedi. Allahu alem sonradan sayıları çıktı. Ha şu anda 12 diyen var mı yok mu bilmiyorum. Demiyorlarsa bir gün gelecek gelecektir diye biliyorum ama yani 9 olmadığı, 9'dan fazla olduğunun tespit edildiğini bir ara bir yerden dinlemiştim. Ben diyor On bir gezegen gördüm. Bir de güneşi ve ayı gördüm. Ve şemse vel kamar. Peki nasıl gördüm onları? Ra'aytuhum li secidin. Onları bana secde ederken gördüm. Onların bana secde ettiklerini gördüm. Peygamberler Rüm rüyaları da haktır biliyorsunuz. Yine bir hadis-i şerifte buyrulduğu üzere Nubvetin nubvetin 40 küsur cüzünden parçasından bir bölümü de sadık rüyalardır. Çünkü Peygamber Aleyhissalatu vesselam 23 yıl nübüvvet vazifesiyle vazifelendirildi <gülüyor> ve aşağı yukarı bunun 6 ayı sadık rüyalar halinde devam etti. Nübüvvetten önce. Müminlere de diyor ki Aleyhisselam, vesselam, geriye sadece mübeşşirat kalmıştır. Müjdeleyiciler, ya Resulallah mübeşşirat nedir diyor diye soruyorlar Sabikiram mümine gösterilen ve doğru çıkan rüyadır buyuruyor. Bu münasebetle söyleyelim ki belki ileride de yeri gelir anlatırız. Rüyalar ilmi ile alakalı batının veya günümüz psikolojisinin bilip söylediği şeyler çok çok sınırlıdır. Ama Peygamber aleyhissalatü selamın rüya ile alakalı hadisleri Rüya ile alakalı yorumları, İslam alimlerinin bunları incelemeleri, sırf bu surede üç tane belirgin rüya var. Birisi Yusuf Aleyhisselam'ın surenin başında bahsettiği bu rüya. İkisi, ikincisi zindanda Yusuf Aleyhisselam'ın arkadaşlarının gördüğü rüya. de gelecek hepsi inşallah. Üçüncüsü o zamanın azizinin Mısır hükümdarının gördüğü rüya. <gülüyor> ve bunlara dair Yusuf aleyhisselamın ve burada da babasının Yakup aleyhisselamın tefsirleri. İşte Kur'an-ı Kerim'de bunlar bu ayetler ve bu sure ve Resulullah aleyhisselamın rüya ile alakalı hadisleri İslam rüya tabiri ilminin esasını teşkil ediyor. Bunları tetkik ettiğimiz zaman ilmi bir şekilde göreceğiz ki İslam'da rüya ile alakalı Kur'an ve sünnette rüya ile alakalı bilgiler, ifadeler, ise tahliller, birikimler batı kültürünün psikolojisinin bu konudaki yaklaşım ve bilgileriyle kıyas edilmeyecek kadar çok yoğun ve çok zengindir. Sadece bir şey söyleyeyim. Bukhari'de kitabının 90 küsur bölümü var. 96 bölüm hatırımda yanlış kalmadıysa. Kitap deniyor bunları her bir bölümüne. Bunlardan birisi de kitab rüyadır. Rüya kitabı. Rüya ile alakalı hadisler. Peygamber Aleyhisselam diyorsa diyor sahabi, her sabah namazından sonra zaman zaman Yüzünü bize karşı döner. Bugün aranızdan bir anlatacağı bir rüya göreniniz var mı derdi diyor. Ve ondan sonra o rüyanın yorumunu yapardı diyor. Özel olarak adeta teşvik ediyordu. Demek ki rüya ile alakalı bizim doğru ve sağlıklı bilgiler edinmemiz lazım. Yalnız şunu da belirtelim ki rüya kişisel bir hadisedir ve İslam alimlerine göre rüya ilim edinme yollarından birisi değildir. Rüyanın kıymeti ilmiyesi de bu ama rüya ne yapar? Bazen bize sıkıntı verir, bazen bizi rahatlatır. Bunun yolu da şudur. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki, sizden sıkıntı veren, Ruhen manen kendisini rahatsız eden bir rüya göreniniz uyandığı zaman sol tarafına tükürür gibi yapsın. Yani tükürük çıkarmadan tükürür gibi yapsın ve Allah'ım bu rüyanın şerrinden sana sığınırım desin, onu da kimseye anlatmasın. Kendisini rahatlatan, memnun eden bir rüya görürse de sevdiklerini anlatsın. Böylelikle onlar da sevincini paylaşarak sevinci çoğaltıyor. Aleyhisselatü Vesselam. Rüyayla alakalı kısaca şimdilik bunları söyleyelim. Ben bunların bana secde ettiklerini gördüm diyor. Yusuf Aleyhisselam rüyasını anlattı. Peki babası ona ne söyledi? Nasıl yorumladı? Kaleye bunayya. La taksis ru'yake ala ihwetika. Feykidu leke keyda. Yavrucuğum, oğulcağızım. Rüyanı kardeşlerine anlatma. Çünkü onlar sana bir tuzak hazırlayabilirler. Hazırlayacaklar, kıskanacaklar. O demek ki onlar da rüya ilmini biliyorlarmış. O, bu rüyanın ne anlama geldiğini bilecekler. Bundan dolayı sana bir, sana karşı bir yanlışlık yapabilirler. Burada güzel bir baba evlat münasebeti dikkatimizi çekiyor. Evlat her zaman babasıyla diyalog kurmaya eğilimlidir. Baba da, anne de özellikle dahil buna ama baba genelde anneye göre daha çabuk keser bunu. Önünü keser. Baba da bunun önünü açık tutmasını bilmelidir. Ama sen de bırak bu rüyanı, bırak bu hikayeleri demedi. İhtimam gösterdi. Önemsedi yavrucu. Böyle anlıyoruz değil mi? Önemsedi. Ona dikkatle kulak verdi. Yahu geç de falan demedi. Bir rüyasını bile önemsedi babacağı. Ha, Kısaları akledelim işte. Aramızda baba olanlarımız soğunlukta olacaklarımız da var. Yakup Aleyhisselam'ın Yusuf Aleyhisselam'a nasıl babalık yaptığını, onu nasıl yönlendirdiğini unutmayalım. Hatırlayalım. Terbiyemizde bunu bir esas dayanak olarak alalım. Çocuğunuzu ciddiye almak zorundasınız. Onu ciddiye almazsanız, bir noktadan itibaren size karşı kilitlenir. Onun içine girmek istersiniz ve giremezsiniz. Çünkü, bir defa köprüyü uçurdunuz. Yıktınız köprüyü. Onunla o köprüyü bir daha kurmak çok zaman alır. Belki de imkansız olur. Unutmayın ki o küçük de olsa bir şahsiyettir. Bir şahsiyettir. Onu bir şahsiyet olarak göreceksiniz. Hak ettiği değeri vereceksiniz. Anlattıklarına kulak vereceksiniz. İstediklerini değerlendireceksiniz. Mümkün olanları karşılayacaksınız. Olmayanları makul bir şekilde izah edeceksiniz. Anlayış göstermesini rica edeceksiniz gerekirse yani. Göstermesi gerektiğini ona izah edeceksiniz. Ha çalar, bes falan bırak, gel çalar. Olmaz. Çocuğu kendinize, kendiniz çocuğunuzu kendinizden koparırsınız. Terbiyemiz bu maalesef. Hani eskilerin peder şahi, baba erkil dedikleri şey var ya. Bir de erkeğin kazaklığı var ya, ben çocuğa mı oynayacağım falan. E, eğme. Hele bugün de, Yakup aleyhisselam gibi bir baba olmaya çok ihtiyacımız var. İleride göreceğiz. E, rahulları gelecek, Yusuf'u kurt yetti diyecek. Yakup Aleyhisselam'ın öyle bir babalığı var ki bu surede, böyle yer yer karşımıza çıkan, inşallah sırası geldikçe temas ederiz, öyle bir baba evlat alakası var ki, muhteşem bir şey. Bunu bizim taşıyabilmemiz bazı hallerde mümkün değil. Maazallah düşünün ki, on bir evladınız geldi ve size, ben bize emanet ettiğin küçük kardeşimizi kurt yedi Ne yaparsınız? Dünyayı onların başına yıkmaz mısınız? Peki Yakup Aleyhisselam böyle yaptı mı? Göreceğiz bakalım. Böyle mi yaptı? Babalık böyle baktığınız zaman olaya çok müstesna bir meslek olarak karşımıza çıkar. Çok büyük bir iş. Cenab-ı Allah durup dururken bize bu en güzel kıssayı anlatmadı ki. Aklederim diye anlattı. En güzel kıssa böyle anlatılıyor işte. Bakın. Baba evlat hukuku. Münasebeti. Hiçbirisiyle alakasını kopardı mı? Sonuna kadar. Ve o zaman göreceksiniz ki sabır, anlayış, metanet doğrulukta ısrar müstesna bir zaferle neticeleniyor. İman işin başında. Evet, gelecek teferruatı şimdiden şey etmeyelim ama burada hadise ile alakalı sadece olması gereken öğüdü söylüyor. Şöyle yap diyor. Zaten evladınızın da sizden beklediği bu Kes ne diyorsun ne uğraşıyorsun falan Değil Bu değil ona itibar edin Gerçekten anlamsız bir şey de Söyleyebilir ama siz onu Çok anlamlı gibi evvela Dinleyeceksiniz onu Kişiliğini zedelemeyeceksiniz Onu tahkir etmeyeceksiniz Böyle şeylerle de uğraşılır mı falan Gibi küçümseyici ifadelerle ona karşılık vermeyeceksiniz <Gülüyor> Evladımız ciddiye alınmayı hak ediyor. Cenab-ı Allah'ın bize verdiği en değerli, en değerini bilmemiz gereken bağış evlatlarımızdır. Onlar bizim gerçekten büyük bir lütfumuz. Allah'ın bize büyük bir lütfu ve büyük bir hazinesidir. Evlat sadece ama söyleyeyim sevgi duyacağımız üzerine şefkatle titriyeceğimiz veyahut da işte elbisesini üstünü başını göz önünde bulunduracağımız bir varlık değil. Ondan önce onun ruhunu bir kuyumcu hassasiyetiyle işleyeceğimiz müstesna bir emanettir. Yakup aleyhisselam bir peygamber olarak elbette bunun farkındaydı. Çocuğunun değerini de biliyordu. Her birimiz bir Yakup ve her birimiz evladını bir Yusuf gibi değerlendirmesini bilmemiz lazım. Selam olsun onlara. Ne kadar büyük insanlar. Ne kadar müstesna örneklerdi onlar. Peygamberler öyle örnek alınır. Ve çoğunlukla evlatlarımızdan istediğimiz neticeyi almadığımız zaman şunu bilelim ki Yakup Aleyhisselam'ın evladına, çocuklarına gösterdiği yakınlığı, anlayışı, rikkati, dikkati gösteremediğimiz için alamamışızdır. Allah'ın takdirine de diyecek bir şey yok elbette. Bazen siz gerçekten ifadeinde ise bir Yakup gibi davranan babalar olabilir. Fakat evladı bir türlü Yusuf çıkmıyor. Ne yapsın? On onun vazifesini yapsın. Nerede ne yapması icap ediyorsa odur. Babalık örnekleri Kur'an-ı Kerim'de pek çok. Yeri geldikçe onlar üzerinde inşallah durmuşuz belki geçmişte gelecek olanları da göreceğiz. Mesela İbrahim Aleyhisselam'ın babalığı var. İsmail Aleyhisselam'ın evlatlığı var. Evlat olma özelliği var. Baba olarak İbrahim Aleyhisselam'ı, evlat olarak İsmail Aleyhisselam'ı benzer konumlarda örnek almasını bilmemiz gerekiyor. Olay bu. Çünkü diyor, bakınız kardeşlerini suçladığını düşünmesin diye hemen arkasından ne söylüyor? İnneşşeytanelil insani aduhun mubim. Kardeşlerinin sana tuzak kuracak olmalarının sebebi ne? Şüphesiz diyor şeytan, insanın apaçık bir düşmanıdır diyor. Kardeşlerine düşmanlık ederek onları kötülüğe sürükleyecekler ve onlar sana tuzak kuracak diyor. O halde sen şeytanın kardeşlerine musallat olmalarına meydan vermemek için, bu incelik de var dikkat buyurun, Meydan vermemek için bu rüyanı anlatma. Anlatma ki şeytan onların üzerine girecek bir kapı yakalamasın. Allah Allah. Şu hikmete bakın. Ne büyük bir hikmet. Sakın ha diyor kardeşlerini kötü belleme diyor. Bunun söz, bu sözün bir manası bu. Kardeşlerin kötü değil diyor. Nasıl kötü olsunlar gezegen onlar ya. Bizatihi kötü değildirler. İnsan budur gerçekten. İnsanı Allah iyi kötü yaratmamıştır. Haşa. Kullu mevludin yûledu alel fıtrah diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Değil mi? Her doğan İslam fıtratı üzere doğar. Sonra annesi babası onu Yahudi Hristiyan veya mecusi yapar diyor. Evladımız tertemizdir o halde. <gülüyor> Aman o fıtratının değişmesine, o fıtrat olarak getirdiği o güzel belleğe, kötü şeylerin kazınmasına fırsat vermeyelim. Cemiyet o kadar kötü, o kadar zalim, o kadar gaddar ki, bu çocuklarımız yetişen yeni nesil üzerine, bütün ihtimamımızla kol kanat germeliyiz. Anneysek anne olarak, babaysak baba olarak, Eğiticiysek eğitici olarak, abiysek abi olarak, komşuysak komşu olarak. Bunları kendi evlatlarımız görmeliyiz. Bunlar İslam'ın evlatları kısaca. Yetişen nesil, İslam'ın nesli olarak yetişmelidir. Bu gözle bakacaksınız çevrenizdeki çocuklara, küçük büyüyen herkese. Bunlar İslam'ın evlatları diyeceksiniz. Ben bir çocuğu kendi çocuğuna rakip gören insanlar görüyorum. Başkasının çocuğunu kendi çocuğunda göremediği özellikler gördüğü için kıskanan insanlar görüyorum. Günahtır bu. Yapmayın. Allahü Teala herkese ayrı da bulunur. Sen kimin ihsanını kimden kıskanıyorsun? Buna hakkımız yok ki. Aksine bu çocuk İslam'ın karına Çalışacak bir evlattır diye sevineceksin. Yani onu komşunun çocuğu olarak değil veya çocuğunun rakibi olarak değil. Senin çocuğunla birlikte İslam'ın evladı olarak göreceksin. Yetişen, kabiliyetli, yetişmeye müsait bir evlat gördüğümüz zaman hani Türkçedeki tabiriyle gerçi tıbbi bakımdan sağlıklı değil yüreğimiz yağ bağlamalı. Çok sevinmeliyiz buna. O bizi mutlu etmeli. Çünkü onlar bizim geleceğimizdir. Bu dinin geleceğidir. Bu dinin geleceğidir. Ufak bir anekdot anlatayım. Bununla alakalı kısaca ilgisi var. İşte 20-15-20 yaşları arasındayım. Bir gün ikindi namazından çıktım. Böyle çok müteessir çıktım. Belki anlatmış mıydım bazı arkadaşlarımıza bilmiyorum. Yahu dedim camiye gelen cemaat işte belli. Hepsi 60'ı 70'i aşmış insanlar. Emsalime bakıyorum yok. Belki bir kişi belki iki kişi. Ne olacak diyorum. onlar müteessir oldum. Birkaç sene önceydi, yani belki dört sene, belki beş sene, yol üzerinde bir camiye girdim, cuma namazı namaz kılacağım. İmam efendi hubbeden indi ben daha iner inmez ayağa kalktım, şöyle cemaatin profiline bakmak için. Niyetim o, cemaat ne alemde, nedir, buranın insanları kimlerdir, cemaati kimlerdir. Bir baktım ki cemaatin yüzde elliden fazlası yirmi yaşından küçük. Tamam dedim. Bir zamanlar az önce bahsettiğim o üzüntülü bir şekilde namazdan çıkışım sevince dönüştü. O zaman ne kadar üzüldüysem o gördüğüm hadise karşısında da o kadar sevindim. <Gülüyor> Gelecek bunlar, geleceğimiz bunlar. Onun için sakın ha çocuğunuz aynı başarıyı, aynı kabiliyeti, aynı bilmem neyi göstermiyor diye komşunuzun, akrabanızın çocukları dolayısıyla sıkılmayın, kıskanmayın, sevinin. Senin çocuğuna nasip olmadığı öbürüne nasip olur. Kim bilir senin çocuğun da ne gibi hizmetleri ifade eder? Orasını bilemiyoruz ki. Allah'ın elindedir. Allah'ın elindedir. Cenab-ı Allah onun için İslam'ın evlatları olacak evlatlarımızı çoğalsın. Ah, ah, ah. Evet. Ve biz bu çocuklara böyle bakacağız, böyle alaka duyacağız. O bizim çocuğumuz olmadan önce İslam'ın evladıdır. Dinini düşündüğün gibi, dinini dinine ihtimam gösterdiğin gibi... ...bu çocuğun yarın bu dinin hizmetinde payı olacak düşüncesiyle ona gereken ihtimamı göstermeli... Ona gereken kadro kıymeti vermeliyiz. Onlar bizim çocuğumuz olmadan önce Allah'ın kullarıdır. Allah'ın kulu olarak onu göreceksiniz. Allah'ın en güzel kullarından olması için elinizden geleni yapacaksınız. Öyle göreceksiniz. O zaman Yakup Aleyhisselam'ın Yusuf Aleyhisselam'ı ve diğer evlatlarını sevip değerlendirdiği gibi değerlendirmesini inşallah Öğrenmiş oluruz böylelikle. Evet. Demek ki şeytan insan için apaçık bir düşman. Bunu da hiçbir zaman zihnimizden çıkarmayacağız. Unutmayalım ki şeytan Adem Aleyhisselam'a secde emri verildiği zaman secde etmeyi baş kaldırdıktan sonra şunları söylemişti. Allah'a yemin ederek söylemişti. Bunu ve onun soyundan gelecekleri helak etmek için çalışacağım. Onların çoğunun şükretmediğini göreceksin diyor. Ve la tajdu akfarahusha Onların çoğunlukla şükretmediğini, şükretmediğini, şükredenlerden olmadıklarını göreceksin. İnne şeytan alekum aduum bi fatahzhu aduwa diyor. Cenab-ı Allah. Şeytan sizin apaçık bir düşmanınızdır. Onu siz de düşman edinir. Barış kabul etmiyor. Barış kabul etmez. senle kesinlikle barışmayacak şeytan. Her fırsatta sana düşmanlık edeceğini ilan etmiş. cenab Rabbül Alemin de hamdolsun bize bunu bildirmiş ve bize bu şeytanı Nasıl uzaklaştıracağımızı, defedeceğimizi, şeyrinden nasıl korunacağımızı, ona karşı neyle silahlanacağımızı da hepsini göstermiş. O halde Cenab-ı Allah bizi ona karşı da hazırlıksız bırakmamış. Arkasından Yusuf Aleyhisselam'a öğütlerini ama onun dediğim gibi kişiliğine gereken saygıyı göstererek ifade yerindeyse. Ne güzel devam ettiriyor bakın. Ve İşte bu Rabbin seni Seçiyor Seçmiş olacak Seçmiştir Ve İşte bu da Allah'ın Ve daha büyük bir gücü. İşte bu da Allah'ın birazcık daha büyük bir gücü. ve hem senin üzerindeki hem Yakup soyundan gelenler üzerindeki nimetini ne yapacaktır? Tamamlayacaktır. kemâ temmehâ alâ min kablu İbrahim'e ve İshak nitekim senden önce iki baban yani iki deden olan İbrahim ve İshak üzerinde de nimetini eksiksiz olarak tamamlamıştır diyor. Bu nimetin farkında ol diyor. Kıymetini bil Dolayısıyla sakın kardeşlerinin yanlış işlemesine sebep olma. İşleyecek olsalar bile bu, senin ihmalin ve kusurun sebebiyle olmasın diyor. Senin sebebinle olmasın, yapacak olsalar bile. Sen bir ihmalkarlıkta sakın bulunma. O halde değerli kardeşlerim, kardeşlerimizi, hata etmelerine meydan vermeyecek şekilde onlarla muameleye girerek hatalardan korumak bizim vazifemizdir. Mümin kardeşlerimiz, yalnız ne kardeşlerimizden bahsetmiyorum. Onları hataya sürüklemeyelim. Hata işlemelerine sebep teşkil edecek şekilde onlarla alakalarımızı geliştirmeyelim. Aksine onlarla Hatalarını azaltacak şekilde ilişki kurmasını bilelim. Mesela kardeşine haşa sana sövmek suretiyle kötülük yapmaman lazım. Sana söverse kötülük yapar, kendisi kötü olur. O halde sana sövmesine zemin hazırlayacak her türlü halden, hareketten, davranıştan hesabını yapacaksın, uzak duracaksın. Ben bunu yaparsam o kardeşimi böyle bir kötülüğe sevk edebilirim. Bu halde yapmıyor diyeceğiz. Mümin rastgele hareket etmez kardeşler. Mümin davranışını yapmadan önce belki defalarca düşünür, değerlendirir. Doğurabileceği ihtimalleri hesaba katar, gerekirse istişare eder, akıl alır, fikir alır vesaire vesaire vesaire ve yanlış yapmamaya gayret eder. Bu samimi niyeti sayesinde Allahü Teala da ona yanlış yaptırmaz veya yapsa bile affeder çünkü o yapmamak için uğraşmıştır, elinden olmayarak yapmıştır gibi. Yakub Aleyhisselam ve İbrahim Aleyhisselam, daha doğrusu İbrahim ve İshak Aleyhisselam. İshak Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam'ın babası, İbrahim Aleyhisselam da malum İshak Aleyhisselam'ın babası. İbrahim Aleyhisselam'ın elbette Nebiler arasında ve biz Muhammed evet. ümmeti içinde ayrı bir yeri, ayrı bir değeri vardır. Müstesnabdır bizim için İbrahim Aleyhisselam. O... Ümmet olarak bizi çok sevdiği gibi, ümmet olarak biz de onu çok sevmek durumundayız. Ve bütün peygamberler, sevgi bakımından, fazilet bakımından aralarında fark var ama hepsine iman ederiz. O ayrı bir şey. İman bakımından aralarında fark yok. Fakat Cenab-ı Allah da diyor, İbrahim'e insanların en yakını iman edenler ve şu nebidir diyor. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'i kastediyor. İnne rabbeke alimun hakim. Allah Allah. Şüphesiz senin Rabbin ilmi ve hikmeti sonsuz olandır. Hakimdir ve alimdir. Her şeyi çok iyi bilir. Ve hikmeti sonsuzdur. Yani bu nimeti tamamlamaktan senden önceki atalarına Yakub ve Yakub Hanedanı'na Nimetini tamamlamasının hikmetlerini, sebeplerini o çok iyi biliyor. Ve niçin böyle yaptığını, hikmetlerini, sebeplerini kendisi her şeyle bilendir diyor. Sana ve senden önce yaptıklarına, yaptıklarını hikmetle yapan seni ve senin durumunu ve başkalarının durumunu her şeyi çok iyi bilendir. لَقَدْ كَانَ فِي يُسُفَ وَإِخْوَةِهِ آيَاتُ الْلِسَّئِلِ Burada da Kur'an-ı Kerim'in yine anlatım üsluplarından bir üslupla karşı karşıyız. Bu üslup takdim ve teahhir üslubudur. Yani zamansal ve tarihsel sıralamayı İfade ise kısa olduğu için böyle diyoruz. Bozan bir anlatım. Şimdi göreceğimiz ayet-i kerime bir anlatım tarzı olarak aslında başa alınması gerekir diyorduk, diyebiliriz. Ayet-i kerimenin mealini verelim ondan sonra. Andolsun Yusuf'ta ve kardeşlerinde soru soranlar için pek çok ayetler vardır. Buradan anlaşılıyor ki Yusuf Aleyhisselam kıssası bir soru sebebiyle bir takım kimselerin peygamber aleyhisselama soru sormaları sebebiyle nazil olmuştur. Ve işin başı budur, sebebi budur. O halde anlatım gereği yani tarihsel süreç itibariyle burada sözü edilen konu Yusuf Aleyhisselam'ın rüyasından peygamber zamanında önceliklidir önce sordular sonra Yusuf aleyhisselamın kıssası anlatıldı değil mi? geldi ama Cenab-ı Allah burada bunu söylüyor çünkü önemsenen Kur'an-ı Kerim açısından kıssanın kendisidir soru soranların sorularına cevap vermek bir vesiledir sadece soru sormuşlar onların sorularına cevap vermiş işte diyor o soru soranlar bakın diyor Mesela Kıssa dinleyerek teselli bulmak meselesi değildir. Bunun alınacak, bunda bu kıssadan alınacak pek çok ayetler, pek çok ibretler, pek çok belgeler dikkat edilmesi gereken birçok husus, birçok nokta vardır. Bunlar üzerinde dikkat edin diyor. Ondan sonra bakın Yusuf Aleyhisselam kardeşlerine bir şey anlatmadan kardeşleri olayı nasıl ele alıyorlar veya olay üzerinde nasıl duruyorlar. İz qalu hatırla o zamanı ki şöyle demişlerdi. Kim? Yusuf'un kardeşleri. Le Yusufu ve ahuhu ahabb ila abina minna. Andolsun Yusuf ve onun öz kardeşi olan üvey annemizden diğer kardeşi ni babamız bizden daha çok seviyor. Halbuki ve nahnu usba. Oysa biz güçlü, kuvvetli bir topluluğuz. Bizi daha çok sevmesi gerekiyor. Şüphesiz babamız bu açıdan apaçık bir şaşkınlık içerisindedir. Yanlış bir tutum içerisindedir. Sevgiyi koyması gereken yere koymasını bilmiyor. Manasımadır. Güzel bir hikmet olması sebebiyle aktaralım. Bir bedevi kadına... Sorulmuş. Çocuklarının hangisini daha çok seversin diye. Hikmetli cevaba bakın. Büyünceye kadar küçüklerini, geri dönünceye kadar yolculuğa çıkmış olanlarını, iyileşinceye kadar hastalarını seviyor. Ne biçimmiş bu ya? Kadar güzel bir, bir meran, bir maksat bu kadar güzel anlatılır mı? Bir gözlem bu kadar mükemmel ifade edilebilir mi? İşte bunlara Kur'an-ı Kerim mucize geliyor. Bunların önünde Kur'an mucize olunca bunlar Kur'an'ın mucizelerini itiraf edince onlara göre belagatın çocukları bile olamayanlar kuran ı Kerim'e karşı ne desinler? Diyor, kalet küçükse büyüyecek, hasta ise iyileşecek, yaralanırsa iyileşecek, yaralanırsa iyileşecek, yaralanırsa iyileşecek, yaralanırsa iyileşecek, yaralanırsa iyileşecek, yaralanırsa iyileşecek, yaralanırsa iyileşecek, yaralanırsa iyileşecek, Adının hangisini daha çok seviyorsun? Aslında sevginin miktarı ölçü biçilemez. Değişkendir yerine göre. Miktarı, vurgusu artık ne dinleyeceksek. Değişkendir. Fakat Cenab-ı Allah öyle bir hal gerekiyor ki bazı hallerde çocuk terbiyesinde o çocuğa Duygusal yaklaşmak daha gereklidir. O dönemde Cenab-ı Allah anne babanın duygularını ön plana götürür. Bazı zamanlarda akli davranmak çocuğun menfaatlerine zahiren kendisinin bakış açısına göre uygun olmasa bile akli davranmak ön planda olur. Allahü Teala da o zamanda anne babada o duyguyu galip getirir. Dönem dönemdir. Yani hiçbir zaman bir anne babanın beş ne kadar faraza, dört yaşına kadar çocuğuna karşı olan ilgi ve ilişki tarzı ile beş yaşı ile diyelim ki sekiz yaş arası, sekiz ile on arası, on ile on beş arası gibi çeşitli yaş dilimlerindeki alakası, yönelimi yönlendirmesi aynı olamaz. Aynı olursa o çocuk zaten eğitilemez. Eğitim olmaz. Cenab-ı Allah çocuğu Aşamalarına göre doğru eğitmek için de duygularımızı yönlendirip şekillendiriyor. İşte bazen demek ki çocuklarda, bu da enteresan bir ibrettir bizim için, çocuklarda farklı davranışları farklı yorumlayıp farklı algılayabiliyorlar. Ve iyi değerlendiremeyebilme ihtimalleri olabilir. Bunun önünü mümkün mertebe almak veya asgariye indirmeye çalışmak da dirayetli ve hikmetli davranan anne ve babanın vazifesidir. Bunun için ne yapalım? Plan ve program komplo kuruluyor. Uktülü Yusuf. Birileri bir teklif atıyor. Haydi Yusuf'u öldürelim o zaman şeytan Yakup Aleyhisselam'ın basiretini görüyor mu? <gülüyor> Aleyhissalatu vesselam. Yusuf'u öldürün. Yahut evit rahuhu ardan Uzak, uçsuz bucaksız bir yere atın. Gelersin. Yahlu <gülüyor> lekum vechu abikum. Böylelikle babanızın teveccuhu Sadece size ait olur. Babanız sadece sizinle ilgilenecek. وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ Bu işi yaptıktan sonra da salih kimseler olup çıkarsınız. Böylelikle tövbe edersiniz. Hatanızı, Allah'a karşı olan bu hatanızı ne yaparsınız? Tamir edersiniz. Yaptıkları işin farkındadırlar. Bu teklifi yapan böyle söylüyor veya birlikte veya çoğunlukla bu şekilde kendi aralarında düşünüyorlar. Ondan sonra tabi bu işin tatbikata sokulma zamanı gelecek. Bizim de zamanımız burada bitti. İnşallah önümüzdeki dersimiz Rabbim nasip ederse kaldığımız yerden belki burada <gülüyor> ile alakalı bir iki söz daha söylemek imkanımız olur. Kaldığımız yerden devam ederiz. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.